başladık. Selam gençler. Gafes nasılsın? nasın? Ses çıkmıyor senden. Bak bak kık gülüyor. Konuşmuyor dimi böyle bütün, bütün şey boyunca podcast boyunca susuyor. Hadi bu bu bu bölümde sadece sen konuş. <gülüyor> Nasıl hoşuna gider mi? Hiç gitmez. Neden? Ha? Tek başına podcast çeken bir sürü insan var o. Evet, ben o insanlardan değilim. Nasıl başarıyorlar bilmiyorum ama. Yani, farklı beceri ve e, özgüven skalasında olan insanlar bence. Özgüvenle pek bir alakası olduğunu zannetmiyorum ya. Şu hıyarlığı yapan, öteki hıyarlığı da yapar yani. <gülüyor> Açıyorsun telefonunu, ona konuşuyorsun işte. Yok ya. Oğlum ben... Ondan... Bu salak bir application indirdim future call diye. Ha, kendine mesaj bırakıyorsun. Evet sesli mesaj bırakıyorsun aslında. Ama yani tarihin saatini, her ha. şeyini ayarlayabiliyorsun ya. Çok güzel oluyor lan. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Yani ama sadece bir sen, kere zaten kendi sesini duymak ilginç oluyor. Bildiğin telefonun çalıyor çünkü. Evet ama yani... Hem de sen... her zaman çaldığı tonla çalıyor yani. <gülüyor> sen de açıyorsun. <gülüyor> Ve kendi sesini duyuyorsun. Ne yapıyorsun lan falan diyor. Konuşuyor yani, Saçmalıyor. <gülüyor> çok keyifli. Ciddi söylüyorum. Yani bu... Bir çeşit zamanda yolculuk muhabbeti yani çok eğlenceli oluyor. <gülüyor> Bilmiyorum yani sadece sen duyacaksan çekersin. sadece ben duyacağım tabii ki. <gülüyor> Telefonumu niye başkası açsın ki? Ama işte hani tek başına podcast çektiğin zaman hani sadece sen kendi... Kimin mesela... duyduğunu bilmiyorsun ki. Olsun duyduğunu biliyorsun. Sorun o. <gülüyor> ben yani üç kişi dinliyor bunu on koyayım. Yani şey olayı vardır ya hani sonuçta mesela kamera karşısında işte bir video çekmek de aynı şey. Ama birisini izleyeceğini bildiğin vakit psikolojik olarak yani bir şeyler devreye giriyor. Kamera karşısında video çekmek çok çirkin bir şey. Zaten kamera karşısında olmadan video çekemiyorsun biliyorsun. Arkasında çekmek diye bir şey var sonuçta yani. yani... <gülüyor> Şunu kastediyordum yani hani eğer çektiğini bir yandan görebiliyorsan, kendini görerek çekiyorsan hı hı. o çok çirkin. Yani bir daha hiç görmeyeceğim bilsem o çektiğim görüntüyü Aha. yayınlayabilirim. Tamam o zaman gizli ama, kamera yapalım sana. Ama diyorsun. bir kere izlesem çektiğim şeyi asla beğenmiyorum. Ve bin kere çeksem de beğenmiyorum. Anladın mı? Yani öyle bir, böyle bir boktan yani. Tamam Kafka eski gizli kamera yapıyoruz. Tamam yani benden oyuncu olmaz. Ondan bahsediyorum. <gülüyor> oyunculuk acayip bir şey ya. Benden de olmaz. Tabii onu. tabii. Bir ton bok atıyoruz bu insanlara da. Yani. Tabii canım. <gülüyor> şey çok acayip. Bizi dinleyip böyle ulan siz otorite misiniz? Pezemekler atıp atıyorsunuz falan diyenler var mesela. Halbuki hiç öyle bir tamamız <gülüyor> yok yani tamamen geri zeki alacak konuşuyoruz yani başka bir derdimiz yok. Bu arada e, böyle bize son zamanlarda mail atıp işte e, çok pozitif mesajlar bırakan arkadaşlar var isimlerini söylemeyeyim ama teşekkür ederiz onlara da. Evet. Biz niye isimlerini söylemiyorsun? <gülüyor> Söylemiyorum. Neyse. Yani belki bilmiyorum istemezler. belki istemezler yani. diye. Tamam bizi kardeşiyle beraber dinleyip benim bir aşat oyunumu oynayan. <gülüyor> evet. İnsanları, varmış, i̇nsanları uzaktan sarhoş edebilme yetimizi e, öğrenmiş olduk böylece. Abi bölüm bitmeden <gülüyor> sarhoş oluruz. Çok küfür <gülüyor> <üfrediyorsunuz. gülüyor> Bence zaman... bence hep birlikte bu oyunu oynayıp after before after shotlar e, çekip gönderebilirsiniz bize. Çekip yani. Kimse çekip göndermez ya. Kimse çekip göndermez. Ama gönderebilirsiniz. Bize isterseniz yayınlarız isterseniz yayınlamayız. Şimdi e, bir de şey. ...diyen bir arkadaş oldu. Hani Game of, hmm, Game of Thrones... podcastleri abi. nerede kaldı... ...diyen bir arkadaş var. Saygın doğurdu. Evet. <gülüyor> saygın doğurdu. Doğum izinde çıktı. <gülüyor> Doğum izinde şu an. O yüzden... E, ...Game of Thrones podcastine... ...ara verdik. E, artık, son iki bölümü konuşmadınız değil mi? Evet. Son iki bölümü konuşmadık. Aslında bir bir podcastle ...hani bir genel sezon değerlendirmesi... ...yapabiliriz. Hani... Son iki bölüm Valar Morgulis işte. <gülüyor> güzel şeyler olacak yani. E, beşinci sezonda aslında hikaye anlamında beklediğimiz güzel şeyler var. E, bunu da aradan çıkardıktan sonra... Evet, gündemimize gelelim. Nedir gündemimiz? Gündemimiz yok. Yok mu? Yok. Öyle geyik mi <gülüyor> yapacağız? Yani gündem başka bir şey. Hı. Yani ben gündem olarak ortaya istedim. Üstüne güzel geyik dönebilecek bir konu gibi gelmişti bana. Evet, o zaman gay konumuz nedir? Ya da en azından muhabbete başlangıç noktamız nedir? Ya, geçenlerde Wait But Bye sitesinde, bilmiyorum okuyan var mıdır, takip eden var mıdır, Fermi paradoksla ilgili bir makale okudum. hani Çok da hoşuma gitti. Çok da güzel yazmış zaten, eğlenceli de. Evet, evet çok, çok keyifli yazılmış. Yani paradoksun ne olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Onun Kısa bir geçelim gitmeye... aslında, bilmeyenler olabilir. Yani... İstiyorsan buyur. Ya olay şu, e, hani düz mantık bir istatistik, e, yani bir basit bir matematiksel hesap yapıldığı zaman, e, istatistik bir hesap yapıldığı zaman diyor ki e, bizim galaksimizde bile zeki ya da e, zeki demiyelim de ne denir ona, e, in, intelligence life'in Türkçe ne diyor? Zeki de, yaşam formu. Zeki yaşam formunun olma ihtimali çok yüksektir diyor. Ama e, buna rağmen biz hani resmi olarak ne onlardan bir şey duyduk ne de e, onların varlığıyla ilgili bir kanıt bulduk. Hani istatistiksel ortalama, e, şey e, ihtimal bu kadar yüksek olmasına rağmen biz neden hala yalnızız paradoksu aslında. Bu e, neydi? Fermi. Fermi paradoksu. Feroli kombi firması. <gülüyor> Bana geçenlerde <gülüyor> mesaj attılar kombinizi tamir edelim mi diye. Bozuldu mu? Ya bozulmuştu birkaç kere aramıştım ama parça yok deyip deyip şey yapıyorlardı. Neyse yani olay bu ve bunun açıklaması olarak sunulan e, hani kabaca iki büyük e, teori, var. teori var. Birincisi e, akıllı yaşam yok yani bizden başka. bizden başka ya da ilk en akıllı yani, yaşam evet. biziz şimdilik. İkincisi de var, he, var ama en salakları biziz. Ee, en salaklarımızın en az gelişmiş biz... olan uygarlık biziz. Evet. var ama bizden o kadar ilerlediler ki e, bizim e, onları duyma, hissetme ve görme e, şeyimiz daha kapasitemiz yok gibi ve bu e, varlar ama e, bir şekilde biz bilemiyoruzun altında da bir ton alt şey var, alt kategori var. Niye e, biz onların farkında değiliz? E, onu da şey diye ayırmış. ...zamansal olarak aslında zaman çizgisi üzerinde bir ayrım yapmış. Demiş ki hani e, bizden daha ileri veya en az e, bizim kadar e, tırnak içinde zeki yaşam formu vardı. Hı hı. Tarihte daha önce ama artık yok, tükendi. Ya da e, bundan işte atıyorum bin sene sonra böyle bir form olacak ve bu yüzden göremiyoruz. İşte yani ikisi de görememe sebeplerimizden, ikisi de karşılamama sebeplerimizden biri olarak sunuluyor. Yani... yani. Tabii ara, yani şöyle şeyler var, işte e, e, uygarlık seviyesini e, üç klasmanda anlatıyor bize. Diyor ki, biz daha birinci sınıf uygarlığı tam e, köşesindeyiz, daha tam varamadık. Birinci sınıf uygarlık dedikleri, bulundukları gezegenin bütün enerji kaynaklarını en optimize kullanabilme seviyesi. Şimdi e, teoriye göre biz e, 0.7. E, evet. seviyedeyiz, daha bire ulaşamadık. yani. Güneş enerjisi, işte doğal kaynaklar vesaire gibi e, gezegenimizin üstünden e, bizim kullanabileceğimiz enerji kaynaklarını yeterince tamamını kullanamıyoruz. Ya İkinci, bunu aslında bilimsel bir veriye dayandırarak e, söylemiyor. Karsagan yanılıyorsun. Bu evet. noktayıydı de ortaya atan yani. Evet. Yani nükleer e, füzyonu füzyonu biz ne kadar etkin kullanıyoruz? Yani o optim, ya, o tam olarak bir spesifik bir kriteri olan bir şey değil. Ama e, genel bir klasma. İkinci iki uygarlık sınıfı da şey demek, e, bulunduğu güneş sistemindeki bütün enerjiyi tamamıyla kullanabilen bir uygarlık. Yani biz güneşimizin bütün enerjisini kullanabiliyor muyuz? İşte atıyorum e, çevre, gezegenler. çevre gezegenlerdeki kaynakları, işte yıldızlar vesaireler. Hani güneş sistemimizde bir tane yıldız var sonuçta. Üçüncü seviyede bulundukları galaksinin bütün enerji e, kaynaklarını kullanabilme kapasitesini e, kapsıyor. Tabii bu bizim çok çok çok e, hani e, ileride belki de hiçbir zaman ulaşamayacağımız bir kapasite. E, şimdi teori diyor ki bize eğer ikinci sınıf veya üçüncü sınıf bir e, zeki yaşam formu varsa biz niye hala onlardan haberdar değiliz? Diyor. Bizi sorguluyor. Yani şey kısmı çok eğlenceli değil. E, hani biz en e, şu... E, en, yakında, en en azından yakın e, galaktik çevremiz içerisindeki en zeki varlıklarız e, konusu çok eğlenceli bir geiy konusu değil. Diğer taraf birazcık daha e, şey spekülasyona ve e, geiye açık. Eğer varsa bu ikinci sınıf, 3. sınıf e, uygarlıklar biz niye haberler değiliz? Hani e, alt gerekçe olarak sunulan şeylerden bir tanesi bir işte e, onlar varlar fakat e, o kadar e, farklı ve yüksek teknolojide iletişim sağlıyorlar ki bizim hani e, setiyle yapmaya çalıştığımız e, radyo ve e, radyasyon ölçümleri onları algılayamıyor diyenler var. E, bir tane benim çok saçma bulduğum e, ve aynı zamanda makalede de çok saçma bulduklarını söyledikleri. Aslında bizimle iletişim kurdular ama hükümetler e, gizliyor bunu muhabbeti. Neden saçma buluyorsun bunu? Ha? Yani ben e, o adamların bizimle iletişim kuracak kadar insanlığı e, belli bir e, ne bileyim, uygarlık seviyesinde görüp gelip sadece e, Amerika'ya veya işte e, büyük ve güçlü devletlere Cumhurbaşkanı'na gidip Acı biz varız ha demiş olmalarını çok muhtemel bulmuyorum. Niye hükümetlere gitsinler ki? Yani niye evet niye hükümetlere gitsinler ve hükümetlere gittilerse de hükümet bunu niye saklasın? Ya bu ama şey değil ya. Yani illa hükümetlere gittiler. Muhabbeti değil. Hani düştü e, Amerikan toprağına, Türkiye toprağına açtı. Işte, yani Japonya şeyden bahsediyoruz aslında birazcık da. 2. sınıfı, ikinci eee yani varlar ve bizimle iletişim kurdular dendiğinde hani kaza aran varlıklarını e, bize gösterdileri değil de hani bilinçli bir iletişimden bahsediliyor buradan. Hani... Ama işte iletişimden kasıt ne mesela düşünsene. Sana savaş açmak için gelmişler. Ya da evet. E, topraklarını ele geçirmek için gelmişler. Kendi enerji şeylerin, Kaynakları tüketmişler. kaynaklarını tüketmişler. Seninkilerini kullanmaya gelmişler vesaire. Öyle bir durumda zaten senin e, bunu... Bilmeme <gülüyor> olasılığın yok herhalde yani <gülüyor> hani dünyaya savaş açılmış ve sen farkında değilsin hükümetler bunu gizlemiş bu bu evet, saçma evet. tamam ama diplomatik e, olarak da saçma değil mi ama tabi ki saçma ama çocukluğumuzdan beri bilim kurgu filmlerinde dizilerinde kitaplarında gördüğünüz şey örneği çok olasılıksız ve saçma gelmiyor bana yani herhangi bir yere yanlışlıkla düşmüş bir e, farklı bir uygarlıktan gelen bir işte uzay aracı ne aracıysa neyse hı hı. hani ve bu işte hükümet tarafından bunun örtbas edilmesi, bunun üzerinde çalışılıyor olması hani insanlık buna hazır değil ha, istemli istem dışı bir e, kontakt olduysa olabilir hani evet. 52. 51. bölge muhabbeti evet. tamam mı? ama hani bu bağlamda bizim konuştuğumuz şey istemli bir e, iletişim mi baz alıyor? Eğer istemli bir iletişim varsa, bu adamların hani e, şey Clinton'a George Bush'a ya da işte Obama'ya gelip de hacı biz buradayız ama e, halkın bunu hazır değil. Söyleme demesi bana çok mantıklı gelmiyor. E o, tabii ki saçma. O yüzden hani e, doğrudan istemli bir iletişim kurulmuş da hükümetler bunu sa saklıyor e, teorisi bana en saçma gelen teori. E, şey teorisi var e, süper e, zeki bir ırk oldukları için. Ee, işte, ya, da, ya da nasıl desem e, bizim algımızın çok üstünde bir varlık oldukları için buradalar fakat biz onları algılayamıyoruz teorisi var. Yani her... Yani Orada makalede verilen örnek şu, hani sen bir karınca olsan ve karınca yuvasının yanına sen büyük bir e, bina diksen, ofis binası diksen, karınca onun bir ofis binası ya da dışarıdan yapılmış bilinçli ve e, zeki bir eforun sonucu olarak algılar mı yoksa hani büyük bir taş veya işte e, dağ varmış lan burada diye mi algılar, olayı var. Örneği anladım ama şeyi canlandıramadım mesela kafamda. Bu scale'ı, yani bu boyutları, bu ölçüye getiremedim mesela bu örneği. Hı hı. Yani... Nasıl, yani hani varlar ama biz algılayamıyoruz farklı boyut olarak tasvir etse tamam hani anlarım. Ya yani bizim algılayamadığımız bir boyutta veya bizim algılayamadığımız bir frekansta vesaire hani hı hı. yaşayan, başka bir yaşam formu dese... Tamam yani e, onu arayın... da kapsıyor aslında bu. Ama diğeri hani... Tamam, karınca duvarının yanında başka bir taş var ama dünya için böyle bir şey geçerli mi? Hani bunu nasıl? Hayır, e, yani ben bence senin dediğin gibi e, hani boyutsal bir algılama farkı frekanslar vesaire iyi de kapsayan bir örnek bu. E, hani buna verilen en, nasıl diyeyim temel basit örneklerden bir tanesi işte iki boyutlu bir dünyada varsa eğer. E, bir çatalı o iki boyutlu ya temas et dediğinde o iki boyutlu dünya onu üç ayrı nokta olarak görür. Çatalın kendisini üç boyut olarak algılayamaz gibi. Yani e, öyle bir boyutsal fark da söz konusu olabilir bizim için. Ama orada da şey, şimdi bilmiyorum şeyi okumuş muyum Flatland'i. Flatland diye bir e, kısa bir hikaye vardır. E, tamamen iki boyutlu yani düz bir dünyada yaşayan işte... İki boyutlu varlıklar, hı hı. bir gün oraya üç boyutlu bir varlık geliyor ve hikaye işte ondan sonra şey tamamen aslında bir geometri fantazisine dönüşüyor. Hani baya baya ilginç, çok eğlenceli hani o açıdan bakmak iki boyutlu bir bakış açısından üç boyutluya geçebilme aşaması vesaire. Ama orada bile şey var hani görmek tek algılama biçimi değil. Bunun hani dokunarak algılaması var, duyarağı var, o su var, bu su var. Yani orada da şey devreye girmiyor mu? Yani sen o çatalı benim iki boyutlu dünyama batırdığında evet ben onu 3.4 nokta olarak görebilirim ama çatala çarptığında asiktir burada bir şey varmış demem gerekmez mi mantık olarak? Tabii ama sen onu 3 ayrı nokta olarak eğer algıladıysan 3 ayrı nokta varmış orada ve ben o noktalara çarpabilirim gibi algılıyor biliyorsun. Ama noktaya çarpmıyorsun sen sonuçta. 3 boyutlu bir algın olmadığı için sen sadece 2 yani, boyutlu olarak ama algılıyorsun. Ama 3 boyutlu algın olmadığı için yüksekliği mesela diyelim. Evet. Yani düzlem olarak x ve y koordinatlarını düşünürsen z'yi algılamadığın için. Sen oraya çarptığında onu hiç çarpsan bile 3 boyutlu olarak algılayamayacaksın. Ama zaten mantık olarak... Sen yukarı aşağı da gidemiyorsun. Evet. Yani istesen de o noktanın çevresine çarpma dışında onun evet. üstüne altına çarpma durumunda. zaten Dolayısıyla o üç tane noktanın birbiriyle ilişkili olduğu ve tek bir şey olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Okey. Ama işte o örnek üzerinden o örneği bizim dünyamızı uyarlamak biraz zor olmayacak mı? Yani, yani sonuçta biz iki boyutlu bir dünyada yaşamıyoruz. Tabii. Yani sonuçta biz... Teoride dört boyutlu bir dünyada yaşıyoruz ama dördüncü boyutu yine lineer algılıyoruz ve hani ayrı bir boyut olarak algılayamıyoruz. Yani zamanı da bir boyut olarak düşündüğün zaman. Hani buna bir şekilde bize kolaylıkla anlatmaya çalıştıkları işte filmlerdir, dizilerdir oluyor. Hiçbir zaman fiziksel formu sabit kalmayan, işte sürekli değişen ve her yerde olabilen varlıklar ya da cisimler olarak anca o şekilde tanımlanabiliyor dört boyutlu cisimler ama anlamıyoruz İstediği <gülüyor> istediği kadar öyle tasvir edilsin <gülüyor> kafa almıyor abi o yüzden e, bir şey diyemeyeceğim o konuda tabi şöyle bir şey de var e, bu adamlar geldiyse eğer e, şöyle bir şey var hani sen bir koloni, e, kolonizasyon programın var senin. Amacın bu. Bütün e, galaksiyi veya evreni e, kolonize edeceksin. E, mantıklı bir şekilde iki ve e, her geçen sefer konuştuk ya hani o bir yeri kolonize ettikten sonra diyelim ki orijinal gezegenin A noktası A noktasından iki farklı yöne işte birer e, koloni gemisi gönderdin o koloni gemisinde amacı her kolonize ettiği e, gezegenden iki ayrı noktaya yine koloni gezisi göndermek bu her e, kolonizasyon süreci x ise x süresi e, 2 üzeri x şeklinde e, devam edecek artacak ve e, sürekli e, koloni sayısı Eksponensel artacak bir şey demek. Kononizasyon programı demek. Ve eğer bu doğruysa, eğer böyle bir amaçlı olan bir gezegen, bir uygarlık varsa ve bu uygarlık bizim gözlemlediğimiz ve algıladığımız en eski güneş sisteminin en eski gezegeninde ortaya çıkan ilk zeki uygarlıksa, Diyor ki adam 3.2 2 milyon sene içerisinde dünyaya gelmiş olmaları muhtemeldi diyor. Yani hı hı. bizim galaksimizde varsa böyle bir e, uygarlık. Ve o da bu aralara tekabül edebilirse diyor. <gülüyor> e, hala yoklar diyor. Nerede lan bunlar diyor. Yani bu şey demek değil tabii. Hani e, yarın gerçekten birdenbire karşılaşabilirsin böyle bu uygarlıkla. Yani ben bu konsepti e, seviyorum yani hikaye olarak. E, çok işlenen bir konsept aslında. Şeyde de var e, hani Marvel'daki Infinity e, serisi böyle bir şey. E, benim yine çok sevdiğim e, Armageddon diye bir hikaye serisi var. E, o hikayede de böyle bir şey var. E, şey Prometheus'da aslında buna e, benzer bir altyapıya sahip. Belki biz koloniyiz yani o da bir e, ihtimal anladın mı bilgi sahibi değiliz koloni olduğumuzdan ama biz o X süresi içerisinde başka yerlere koloni gemisi gönder gönderme seviyesine daha gelmemiş bir koloni olabiliriz. Ama bu çok keyifli bir teori değil yani bizim o koloninin bir parçası olmamız çünkü haberdar değiliz. Çok Ama... mantığı, yani çok keyif eğlencesi yok yani anladın mı böyle düşünmenin? Yani şöyle bir şey olursa çok komik olmaz mı? Ama i̇şte... mesela senin işte senin zamanında yaşayan e, bilim adamları için Hı -hı. de bunun bilincinde olan çeşitli e, bireyler var. Bunu düşünmek daha keyifli olabilir. Yani hani evet bu kolenin e, bu kolunu biz oluşturuyoruz. Evet bu insanlara haber vermeyeceğiz arkadaşım e, Amacımız toplamda işte Atıyorum ya da atmıyorum. Toplamda 218 sene içinde işte <Gülüyor> ya 2000... 2000, işte 2018 sene içinde e, yeni bir koloni göndermek. Yani 4 sene sonra mantıken <gülüyor> <gülüyor> göndermeleri lazım tamam mı? O noktaya gelinmesi lazım yani. Yoksa işte 2018'de gelecek bir gök taşı ya da atıyorum işte bir radyasyon ış ışıması, işte ıvır zıvır hani e, yaşamı yok edecek falan. 4 sene var yani tamam mı? Hani bunun üzerine bir, bir şey kurup... E, Düşlemek daha keyifli olabiliyor ama farkında olmadan o sistemin bir parçası olduğunu tasarlayarak onun üzerine hani kafa yormak çok sıkıcı geliyor bana. Ya şey hani bunu mesela şey o senin dediğin faktörlerden dolayı mesela dine çok bağlıyorlar ya Hı -hı. Yani aslında işte Mesih'in yeniden geliyor olması ya da işte dünya e, apokalips yani e, dünyanın yok olup insanların cennete gidiyor olması vesairesi. Yani biz koloni olarak e, gelişelim belli bir teknolojik ya da işte onların e, misyonunu algılayıp da uygulayabilecek bir e, bilince ulaştığımız zaman iPhone 8 çıktığında mesela he, okay iPhone, <gülüyor> iPhone 8 çıktığında işte e, Galactus gelip diyecek ki hacı siz hazırsınız <gülüyor> tamam mı? Aslında işte İncil'de, Kur'an'da işte Tevrat'ta bizim gizlediğimiz mesaj buydu bu sizin işte e, Galactus niye su getirdin ya? Saçmalıyorum çünkü. İyi de Galactus yiyor amına koyayım yemek için geliyor. Başka bir sik için gelmiyor ki. Evet. Ferman mı getiriyor Galactus? Yani diyor ki e, abi benim yiyeceğim başka gezegenler bulun. Çoğalın. Ya, Galactus <gülüyor> hiç eğlenceli değil. Sikim Kozmik Marvel'ı ya. Tamam Galactus olmasın. <gülüyor> o zaman Side olsun. Abi nefret ediyorum ya. Kozmik <gülüyor> çizgi roman hikayelerinden nefret ediyorum. Yani benim uzayla ilgili hani... Kafamda yaratabileceğim işte hayal gücüm, sınırsız olan hayal gücümü bir şekilde çirkince sınırlayan hikayeler onlar. Ve ben Marvel'ın yaptığı buna Guardians of the Galaxy hikayelerinin de bir kısmı dahil. Çünkü sadece bir kısmını okudum. <gülüyor> yani diğerlerini de okusam hepsi dahil diyebilirim. <gülüyor> evet çok yargılıyım belki. Ama şimdiye kadar okuduklarımdan bana verdiği Marvel, Cosmic Marvel çok çirkin bir şey. Gerçekten hayal gücü inanılmaz sınırlı insanlar yazıyor bu hikayeleri ve çok çirkin geliyor bana yani. Yani bilmiyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey de var. Ee, hayal gücü sınırlandığı zaman işte e, kendini zorlandığı zaman aslında işte e, twist bulup işte şuradan buradan sızıp güzel şeylere ulaşabiliyor. Yani sınır olmadığı zaman hani bir challenge olmadığı zaman hayal gücünün çok bir anlamı yok bence. Hayal gücünün sınırlı olmasını ben bayağı kötü çirkin bir manada kullandım ya. Hayal gücüne sahip olmayan insanları kastettim yani. Ha, o zaman ayrı. <gülüyor> Ama işte ne bileyim e, bir challenge var ortada. Yani bir gizem var, bilinmeyen bir şey var. Bildiğini zannettiğin şeyler var. E, dolayısıyla orada spekülasyon ve geyik yapmak ayrı bir eğlenceli. Yapmıyorlar işte. Kozmik Marvel'da üstüne spekülasyon bile yapmıyorlar. Siko 3-5 tane ırk yaratıyorlar. Ondan sonra da vay efendim işte bu galaksiyi biz koruyoruz. Yok efendim biz bu galaksiyi yok edeceğiz diye. Saçma sapan hikayeler. Ama sen korumazsan, ben korumazsam evet işte yani. <gülüyor> kim koruyacak bu galaksiyi? Kimse onu koyayım. <gülüyor> Kimse sikeceğim yani galaksiyi korumak, galaksi, galaksi. <gülüyor> Şimdi ee, Olasılıklar, yani e, teorilerden bir tanesi bu adamlar geldi ama çok erken geldiler. Biz evet. böyle şey, e, biz yok bakteriydik. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden burada bir sikim yok deyip gittiler. Evet, o eğlenceli mesela. Çünkü o şeye denk düşüyor. Ee, bu gerçekten büyük palavra olan Ancient Aliens belgeseli var ya. <gülüyor> Ona denk düşüyor aslında fikren. Ee, evet e, tabi o şey demiyor biz yokken geldiler demiyor o daha çok bizim ilk zamanlarımızda geldiler diyor ilk uygarlıkların e, ilk dönemlerinde geldi uzaydılar diyor o, o keyifli bir fikir gibi geliyor mesela bana evet hani hatta bizim uygarlıklarımıza katkıda da bulundular işte ateşi onlar buldu <gülüyor> Prometheus <gülüyor> muhabbeti. Ee, yani hani o keyifli bir fikir bence. Onun üzerine geyik yapmak her zaman çok keyifli yani. Yani apokalips geldi, piramitleri havada böyle ha. küpleri birleştirerek yaptı falan diyorsun. E, Rubik <gülüyor> nereden çıktı sen diyorsun abi. Apokalips yapmış. Ahmet Rubik buldu onu. <gülüyor> Ahmet Rubik değil de başka bir evet, Rubik buldu. <gülüyor> <buldum, biliyorum. gülüyor> Mehmet Rubik buldu. Bularının adı Ahmet Rubik olsaydı çok daha ünlü bir ülke olurdu. Evet, <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim. <gülüyor> bir de şöyle bir şey var, şimdi bizim e, tabii insansı e, düşünce yapımızı e, kullanaraktan biz aslında bulunduğumuz e, Samanyolu galaksisinin ufak bir kolunun ücra köşesinde olan bir e, güneş sisteminin bir parçasıyız. Yani aslında bayağı dışarıdayız bu galaksinin. Yani dış kollarındayız. Tabii. şey de bilmiyoruz. Belki de aynı zamanda en sikko galaksideyiz. Bir o de, de o de. var yani. Evet. Hani düşünsene. E, i̇şte bir yüz milyarlarca işte, ya da sınırsız sayıda galaksiden bahset. Ve o galaksilerin hepsinde atıyorum birbirine komşu bütün gezegenlerde işte birbirlerinden şeker alıp. Yani. Ha evet. Hani birbirleriyle alışveriş halinde belki işte e, gezme tozma halinde sürekli ilişki halinde. Tonlarca gezegen, tonlarca işte uygarlık, ırk vesaire var. E, bir tek bizim galakside <gülüyor> biz varız. <gülüyor> i̇şte tamam. onu onu diyor. Aslında bizim galaksimiz kolonize edilmiş, tamam mı? Aslında buradan bir 50 ışık yılı gitsen, tamam mı? Orada bir merkez cami var. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz o kadar ucra bir köşesindeyiz ki ve verimsiz bir köşesindeyiz ki siklememişler bizi. Yani şey gibiyiz yani Amazon'un balta girmemiş orbanlarında hala işte e, e, bilgisayarlarla oynayan e, gerizekalı bir kare bireyiz. Ya i̇şte o bana çok mantıklı gelmiyor çünkü öyle bile olsa hı, tabii şey olabilir. Ya Öyle bile olsa şey diyecektim ya buradan alıp götürürler anladın mı acırlar yani şey gibi barınaktaki hayvanlar gibi düşün bizi tamam mı hani buradan alıp alıp bizi evlat edindirirler yani kendi gezegenlerine. işte Herkes kendi yapıyorlar hani ha. çok prop götümüze evet. şey soktular diye zaten çok onu insan diyecektim var. tam başta ama öyle olsa dedim sonra evet, onu düşündüm ya belki de yapıyorlar hani aynen öyle hani buradan e, yeryüzünden yok olduğunu düşündüğümüz insanlar yok mu var hani her gün binlerce insanın kaybolduğunu biliyoruz Bunlardan e, yüzlercesi bulunuyor eyvallah. <gülüyor> ama ama bulunamayan da çok büyük bir kısım var yani. yani. Tabii biz onları hep ya işte e, orada ölmüştür, parçalanmıştır, burada gömülmüştür, şurada boğulmuştur falan e, diyerek yani ya da işte e, kimliğini kıldığını değiştirip işte şurada yaşamaya devam ediyordur. Geyikleriyle hani şey yapıyoruz, kompanse ediyoruz da tabii ki şey de söz konusu olabilir yani hani gelip buradan biner biner insan kaçıracak halleri yok hani şey konsepti de var. En zekilerimizi alıp götürüyorlarsa o çok çirkin işte. Yani çünkü o yüzden sürekli geri kalmaya devam ediyoruz. <gülüyor> <zaten. gülüyor> ee, hani ona benzer güzel hikayeler var mesela. Doktorunun bir bölümünde işte <gülüyor> uzayda dinozor buldukları uzay gemisinde dinozor buldukları bölüm var ya. Orada mesela işte o farklı uygarlıklardan ve medeniyetlerden böyle şey e, örnekler toplayıp satan bir tane şey var. Kötü adam. Ha. Öyle bir şey olabilir mesela. Şey eğlenceli. Sipariş verirsin. Bu bu sefer zenci olsun diyorsun. O adam gidiyor bir tane Afrika'dan adam kaçırıp getiriyor sana. 10 milyar <gülüyor> dolar diyor. Dost. Şey, yazdığı bölüm değil mi o ya? Gilgameş'in yazdığı bölüm olabilir bilmiyorum. Şey de eğlenceli bir. Eee <gülüyor> gerçekten hani en zekileri buradan götürüyor olabilecekleri fikri hani belli bir levelın üstüne çıkarsan eğer ya da işte atıyorum beyninin işte ikisini değil de %10 ikisini kullanmaya başladığında onlarla daha rahat iletişim kurabilecek bir kafa hmm. yapısına sahip olduğun için aralarına kabul ediyorlar seni alıp işte götürüyorlar vesaire neyse ne hani o çok eğlenceli bir fikir mesela düşünmesi tabi aslında işte şöyle bir durum da var hani bu o yüzden teorilerden... sürekli hani ermeye çalışan insanlar evet. işte yani o şu bu er, ermiş insanın ermemiş insanla işi olmaz zaten abi değil mi tabi çünkü erdi vakit ayrı bir ırk oluyorsun ayrı bir e, bilinç ve e şey iletişim seviyesine geliyorsun. E tabi diğerleriyle yani, iletişim halinde istesen de olamıyor. Evet, istesen de olamıyor bilirsin. Şey diyorlar mesela bir de hani e, bu uygarlıklar o kadar ileri seviyede ki. E, Sizlemiyorlar. He, fiziksel olarak bir egemenlik ve e, kolonizasyon artık söz konusu değil. Ev, dertleri. Evet. O yüzden ve şey e, kaderciliğe falan bağlamışlar. <gülüyor> Valla yaz değilse olur. E, oluyorsa oluyordur. Varlarsa varlardır takılıyorlar. Bütün bütün medeniyetin böyle keşişlerde olmuşluğunu düşün mesela. Şirkin. E, veya işte e, şey diyorlar işte e, eğer e, yani bu birinci, ikinci derece uygarlıklar diyoruz ya. Bu uygarlık sıçramalarında belli bir e, şey var. E, nasıl desem. Toplumsal davranış e, motifi diyelim. Yani biz daha Nükleer silahı keşfedeli işte e, kaç sene oldu? İşte 50-60 sene oldu. Yani gücün farkında, yani daha büyük bir gücün daha yeni farkında olmuş ve bu gücün aslında kölesi olan bir medeniyet olduğumuz için bu seviyede bir medeniyetle iletişim kurmanın tehlikesi e, tamamıyla nasıl desem, e, karşı mücadeleyle karşılaşma söz konusu olacağından birazcık daha ersinler de kafaları büyüsün diye bekliyorlar muhabbeti var. Çünkü biz geldik dedikleri zaman siktir uzaylılar geldi basın düğmelere e, Ölsün, bu, evet, bombaları gönderelim muhabbetine dönüşür. Ve bunu bildikleri için de yani bunlar ya kendi kendilerini yok edecekler ya da o seviyeyi açtıkları zaman da he, o zaman bir selam veririz seviyesinde e, he, oldukları bir teori. Bunu şeye de bağlayabilirsin ama az önce e, saçma oğlum bu dediğin teoriyle ilintilendirebilirsin. Şey kafası yani, hükümet saklıyor muhabbeti. Yani. Çünkü aynı şeyi tersine çevir. Yani hükümete... Ee, ee... Hayır, ha, tersine çevir. Hı -hı. Sen daha zekisin. Hı -hı. Ve aslında gönderdiğin araçlarla, işte vesaireyle, uzayı yolladığın sinyallerle karşı taraftan bir ses duydun. Bir Hı -hı. ses aldın, bir mesaj aldın veya gördün, konuştun vesaire Ve şeyi fark ettin, hani, dost canlısı değiller, Hı -hı. tehlikeli. Hı -hı. O yüzden de bunu kendi insanlarından saklıyor olabilirsin. Yani uzaylılar bizim varlığımızı kendi haklarından Hı -hı. saklıyor. Diyorum. O olabilir. O da o daha muhtemel bence. <gülüyor> Mal bunlar. <gülüyor> bulaşmayalım. bunlar. Aman aman ama aman. <gülüyor> aman. Başımıza iş <gülüyor> Şimdi zaten şey teorisi var, ee, hani Carl de da dahil olduğu, eğer bizimle iletişim kurabilecekleri, yani sonuçta şu aşamada biz onlara gidemeyeceğimiz için onların bize gelmesi gerekiyor değil mi? Hani bize gelebilecek bir e, medeniyet seviyesinde olan bir uzaylı var ise, bu adamlara biz buradayız demeli mi, dememeli mi tartışması var. Şimdi SETI programı mesela uzaydan gelen işte radyoları, radyasyon dalgalarını vesairelerin ölçüp, Mesaj var mıyı değerlendiriyor ama e, bir meti var galiba yanlış hatırlamıyorsam onlar onlar daha aktif bir program değil bildiğim kadarıyla en azından devlet destekli bunlarda diyor ki biz gönderelim lan uzaya burada olduğumuzu ve gelsinler bize şimdi Karasoy'un gibi adamlar diyor ki hani bize gelebilecek seviyede bir medeniyetsin İyi niyetli olması muhtemeldir diyor. Tamam mı? Hani e, o savaştır, şudur, budur vesaire olaylarını aşmış e, medeniyetlerdir diyor. İyi niyetliyim o konuda diyor. Fakat ya değilse... O zaman da... Ana burada işte hani kolay lokma var deyip de gelebilecek süper predatör dedikleri işte e, agresif bir e, yaşam, formu. yaşam formu da olabilir diyor. Yani sen vulkanlara biz buradayız diye mesaj atmışsın... <gülüyor> Ama şeyler geliyor. <gülüyor> Sen söyle. Tabii. Merhaba uzaylı biz dostuz. İyi de biz değiliz. Yani. <gülüyor> o Öyle yüzden mi? hani tarih boyu şey ki hani Merhaba dünyalı biz dostuz. İyi de biz değiliz. Evet. Yani. Bir de şöyle bir şey var. Onlar bizim varlığımızın farkındalar, yoldalar. <gülüyor> Ve preditör bir ırk oldukları için geldiklerini söylemiyorlar mantıken. Şey gibi... E... Age of Empires gibi o hazırlığını yapıyoruz. Yani adam <gülüyor> ötmeye devam ediyor. <gülüyor> biz biz sadece işçi üretiyoruz. Ayın arkasında <gülüyor> koskocaman baraks kurmuş. Değil mi? <gülüyor> Japonlarla, Korelilerle Age of Empires oynamak gibi. Ben daha şey atıyorum. Medeniyet atlayamamış mı? Orduyla gelmiş mi? Siktir. Modern edecek hiçbir <gülüyor> Böyle bir durumda e, spekül ediliyor. Hatta bu e, seti e, ve Mati miydi? Neyse artık. O muhabbet Species filminde geçen muhabbet. E, oradaki Danyo e, araştırmacılar e, uzaya işte DNA'mızı bilmem ne'mizi falan gönderiyorlar. Ve uzaydan bir cevap geliyor. Ve eee Film hatırlarsan işte zeki varlıklar olduklarını kanıtlamak için bir mesaj gönderiyorlar önce işte atıyorum çok net hatırlamıyorum ama böyle çok acayip bir kimyasal prosesle sınırsız enerji üretebilecek bir teknoloji gönderiyorlar bize biz de iyi niyetli olduklarını varsayıyoruz ondan sonra da bir genetik kod gönderiyorlar bunu da hani bir alın bir deneyin alın bir deneyin diye. Bu adamlar da bir e, embriyoya o neotik kodu enjekte edip species oluyor. <gülüyor> Ondan sonra herkesi yemeye kalkıyor. Yani bir böyle... de bu şey var. Ee, aslında buna yakın bir teori. Bu reptile people muhabbeti hani... E işte şeyi de dahil ettikleri e, Amor tut tutta hmm. işte Hitler'ine kadar dahil ettikleri e, insan görünümünde ama işte derisinin altında e, daha çok kertenkele görünümlü farklı bir ırk söz konusu hı hı. işte e, ve yaptıkları dünya çapında ses getirecek yaptıkları her işte aslında o uygarlığa hizmet eden e, belli işler işte atıyorum e, Dünya üzerindeki e, Yahudileri temizle emri verilmişliklere muhabbeti var mesela işte. Bunun üzerine çok dünyanın en gerizekalı Şerifli. belgeselini bile izledim hani. <gülüyor> hani üretilebilecek en en teori olabilir ama çok keyifli hani şey okuması. Ve e, eğer bu, bu doğruysa bunu doğru kabul ederek e, işte şu an yaşadığın ve geçmiş ve gelecek tarihi okumlamaya kalkıştığında da şey diyorlar. E, Hristiyanların ya da işte... Dini inanışa sahip insanların yeni bir mesih bekliyor ee, olmasının sebebi de aslında bu. Ee, yeni mesih olacak işte insan veya varlık, yaratık her neyse onun da aslında başka bir uygarlığa hizmet edecek, bambaşka büyük bir amacı olacak deniyor. Hı. Böyle bir geyik var. O da gelecek belki bütün Hintlileri öldürmeye kalkacak. Veya işte atıyorum yanında bambaşka bir teknolojiyle gelecek. Veya işte insanlar gerçekten e, beyninin, biraz daha fazla bir yüzdesini kullanmaya başlayacak belki telekinezi yaygınlaşacak falan filan gibi bir inanış hani düşünmesi keyifli yani şey teorisi işte sen söyle şimdi uygarlık aşama gelişim aşamasında hani bir zeki varlığın ortaya çıkma ihtimalinin hani istatistiki ya da işte hani teorileri arasında işte yine bu makalede de anlatılan bu büyük filtre olayı var. Yani o kadar e, olasılığı düşük bir filtre var ki diyor. Sen bun, anca bunun içinden sıyrılıp çıktığın anda e, bir sonraki e, hani çok yanlış bir kelime ama evrimsel üst noktaya geliyorsun. Şimdi e, teoriler şöyle hani biz bu büyük filtreyi geçtik geçmedik daha çok ileride vesaire. Hani bu e, büyük filtre olayı e, ve insan medeniyetinin şu ana kadar ki e, hani yeryüzündeki zamanı düşünüldüğünde bazıları da diyor ki aslında işte e, biz e, sürekli çok gerçek sebeplerden e, geri düşmüşüz diyor. Aslında medeni medeniyet olarak çok ileri bir noktada olmamız gerekirken şu anda yani her şey yolunda gitseydi. Böyle doğal felaketler işte kendi kendimizi yok etmeler vesaireler yüzünden çok geriye kaldık diyor. Hani diyorlar ki işte Atlantis'in batması aslında çok büyük bir medeniyet kendi iç savaşı nedeniyle battı diyor. İşte atıyorum işte bazıları diyor ki eğer biz maymunlardan evrilmeseydik belki dinozorlar evrilecekti ve daha zeki bir yaşam formu olacaktık ama dünyaya göktaşı düştüm buna koyayım diyor. Böyle şeyler var. Dolayısıyla belki de e, hani bizim evrileceğimizi düşün... Yani bizim belli bir noktaya geleceğimizi e, düşünerekten atıyorum. Hani geldiler işte Antik Mısır'a geldiler. Piramitleri yaptılar. Bize teknoloji verdiler. Şunları verdiler. Bunları verdiler. Ama e, <gülüyor> baktılar ki bizden bakla... bir çocuk olmuyor. <gülüyor> Lan 3 asır önce gelecektiniz hani ne oldu falan. <gülüyor> ya taşı düştü hacı. <gülüyor> Biraz geciktik. <gülüyor> Elektrikler kesildi. Ben oraya çalışamadım. Böyle e, eğlenceli teoriler de var. Bir tanesi işte o daha demin dediğimiz... E, aslında çok fazla çevremizde... E, ...bizim algı seviyemizin üstünde iletişim var. Fakat biz zekalı ve düşük teknoloji olduğumuz için... ...anlamıyoruz bunu diyenler var. Yani bizim işte atıyorum aslında... E, Anten bağlamadan televizyon açtığımızda gördüğümüz karlı ekran bir uzaylım bize ne haber hacı mesajı olabilir fakat algılayamıyor olabiliriz ya da bizim hiç e, ölçme e, araç ve gereçlerimizin olmadığı yüksek frekans düşük frekanslarda e, e, iletişim kuruyor olabilirler adamlar interneti açmış oldukları için e, internet veya işte elektronik iletişim veya işte radyo iletişimi çok e, bizim nasıl desem hani Böceklerin feromonlarla iletişim kurması kadar e, ilkel kalıyor olabilir ve anlamıyor olabilirler. Bir de şey var, e, bir teori de aslında teori mevri yaptırıyoruz da teori bile değiller çoğunluğu e, şey deniyor. Biz insanlar, <gülüyor> insan ırkı e, tüm evrendeki tek özürlü varlık. <gülüyor> yani evet hani... E, <gülüyor> özürlü doğmuş çocuk anladın mı hani hı hı. ya da işte spastik doğmuş çocuk ya da her ne dersen de yani hani zihinsel olarak yetersiz geri zekalı ee, ve en başından beri de bu gezegen, dünya şey olarak seçilmiş. Hani... saydım Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu mallar beyinlerin sadece %10'unu kullanıyor. Aynen öyle. Ya bu gerizekalılar burada kalsın. <gülüyor> Çıkmasınlar lan burada. Aynen öyle. Hani böyle bir teori de var ki düşünmesi bile hoş değil. <gülüyor> ya. Bir de şey vardı hani bilmiyorum robot çıkın izleyen vardır herhalde dinleyenler arasında. Kısa bir ET skeci vardır onların. Sen izlemiş miydin? Onda hani Yiğit'i gerizekalı olduğu için evet. bırakıyorlar gidiyorlar. Hani eve, eve, eve deyip duruyor. Hani götürüyorlar evine, yani gidiyor evine. Arkadaşlarıyla karşılaşıyor. Arkadaşları şeyler hani çok daha zeki, çok daha işte düzgün konuşabilen işte vesaire hani yaratıklar. Aa bu gerizekalı nasıl geri dönmüş ya falan deyip tekrar alıp muzağı bunu tekrar bırakıyorlar böyle bomboş bir gezegeni. Bir de hani o diğer işte E.T.'lerin bütün parmakların bir parmakların <gülüyor> ışıklar var bunun bir parmağında var <gülüyor> hani o ırkın özürlüsüymüş E.T.'nin <gülüyor> o da aslında işte az önceki teoriye bağlanıyor hani e, her türlü özürlü e, yaratık dünyada kalsın yani kediler de e, bu hani sonsuz evrenler silsilesi içinde e, görüp görülebilecek en gerizekalı kediler dünyamızda işte en aptal köpekler burada işte <gülüyor> Anladın hani şey çöp burası evet, yani. Evet tüm varlıkların en gerizekaları burada, en özürleri burada. Hani öyle bir <gülüyor> öyle bir düşünce de var. Yani. <gülüyor> zaten lan şey diyecek. Ya yani de ilerleyemezler zaten. <gülüyor> iPhone verelim dursunlar. Kendi <gülüyor> crash diye bir şey yapalım. <gülüyor> en az bir 50 sene daha bisik yapamazlar bunun sayesinde. Diye. Şey tabii, e, hani Star Trek'le aslında ünlenen bir teoride e, şey, hani Star Trek'te bu Prime Directive denen bir kavram var. Eğer medeni olarak e, senin seviyende ve senin de Benzer koşullar içerisinde iletişim sağlayacak, bilgi alışverişi yapabilecek bir medeniyet değilse, gelişme aşamasındaysa sakın ha görünme ve onlara müdahale etme direktifi bu Prime Direct dedikleri olay. Biz de öyle bir durumdayız. Yani e, uzaylılar gelmiş, bunlar daha evrilmemiş. O yüzden hani dokunmayalım birazcık daha büyüsünler. O yüzden e, bize şu anda kimse yaklaşmıyor e, teorisi var. Belki de işte ara sıra bize gelen, işte insan kaçıran, ya da işte yanlışlıkla insan kaçırmaya çalışırken daha çarpan gerizekalı uzaylılarda <gülüyor> bu ırkın kaçakçıları. <gülüyor> bu e, zoo teorisi dedikleri yani hayvanat bahçesi teorisi dedikleri bizi uzaktan izliyorlar e, teorisi. Bu da e, hani gerizekalılar gezegeni kadar olmasa bile birazcık tabii aşağılayıcı bir... E, öyle diyorsun ama mesela e, <gülüyor> 1920'lerde yanılmıyorsam İngiltere'de... Human Zoo denilen şey varmış mesela. Bildiğin küçük zenci çocukların tabii, tabii. tutulduğu, insanların gelip parmakları arkasından izleyip yemek verdiği, yemek attığı falan hani böyle bir Human Zoo denilen bir konsept varmış yani düşünsene. Ya aslında hani bununla ilgili çok... E... Hani uygarlık gelişimi ayrı bir şey, medeniyet gelişimi çok daha farklı bir şey. Yani bu konsepte yazılmış işte romanlar var, bilim kurgular. Hani ucundan köşesinden işte sen söyle ne o? Slaughterhouse da hani buna benzer bir konsepte yazılmış bir bilim kurgu. Tabii onda da mesela şey, zamanda çok düz, bizim Tabii. düz algılamamızın ötesinde bir Onlar bir dört boyutlu er bir varlık. İşte... E falan filan her seferinde işte alıp deneylerini yapıp <gülüyor> geri gönderiyorlar herifi. Zamanda sıçrayışlar yapıyor falan filan. İşte zaten o işin içinde o zaman e, algısı girdiği anda bütün teoriler değişiyor aslında. Yani evet e, bize gözükmüş olabilirler. Hani 1970'lerde, 1930'larda, 1903'te, 90'larda, 20'lerde, 14'lerde gözükmüş olabilirler hı hı. ki hani Sonlarca raporda var hani gördük, ettik bilmem ne. Ve biz bunların hepsini zamanı çok düz yaşadığımız için işte 14'lerde gördük, 20'lerde gördük, 30'larda gördük diye algılıyoruz. Halbuki bunların hepsi e, evet, aynı sonra... anda aynı anda gerçekleşiyor da olabilir. Böyle bir durum da var. Aynı anda gerçekleşiyor olabilir yine simultane yani dört boyutlu bir e, medeniyet olmasa bile zaman yolculuğu kapasitesi olan bir medeniyet ise yine lineer bir... ...zaman kavramı üzerinden e, konuşuyor olsak... ...hani 5 milyon yıl sonra gelişmiş bir medeniyetin bizi... E, ...hani 5 bin yıl önce ziyaret etmiş olması da söz konusu olabilir. Tabii işte bu Fermi'de de Fermi Paradoks makalesinde de ondan bahsediyor. Hani 5 e, milyon yıllık bir e, tarihte... ...böyle bir kişisel tarihin içinde hani dünya açısından, <gülüyor> yani evren açısından... E, aslında biz daha o timeline'ın hani işte 5 milyonda 2000'ini görmüş canlılarız vesaire hani hı hı. öyle düşün. Ve diyor ki hani bu uygarlıklar çeşitli zamanlara sıçrayarak işte çeşitli ziyaretler yapıyorlarsa bile yahu hani 2014'ü denk getirmeleri bile çok zor. Hani <gülüyor> <gülüyor> milyonlarca yıl içinde bir yıl o hani. Evet. O açıdan da hani öyle de bakılabilir. İşte zamanı düz olarak algılıyor olmamız her şeyi skip atıyor aslında. <gülüyor> ve yani zamanı tabii düz dışında başka bir şekilde de pek algılayamıyoruz. Öyle bir şey de var. Yani benim anlamaya çalıştığım ve kapasitem yetmediği için anlayamadığım bazı işte e, fiziksel, matematiksel kavramlar var. Ama çözemiyorum. Mesela e, 4 boyutlu, 5 boyutlu diferansiyel denklem e, muhabbetleri vardı üniversitede. Yani üç boyutun üstünde düşünemiyorum ki e, dört boyutlu, beş boyutlu diferansiyel denklemlerin aslında fiziken nasıl yansıyacağını tahmin edebileyim. Yani böyle bir şey söz konusu. Hani şu anda da işte o yüzden birazcık daha bilgi edinmek amacıyla e, hani kuantum teorisi şu su bu su okumaya çalışıyorum ama orada da kavramsal olarak kafama kafamın almadığı bir ton şey var. Yani bunu matematiksel olarak açıklıyorlar, kanıtlıyorlar bilmem ne. Ama anlamıyorsun. Kapasite bu yani. Hakikaten şey e, zekalılar olabiliriz. <gülüyor> Dışarıda da bu arada ne oluyor acaba? Ambulans geçiyor galiba. Ya da geçemiyor. Tuzla da hortum çıkmış. Hortum mu çıkmış? Evet. Görmüşler mi hortum? Evet. Hadi lan. Aha. Hortum lan hakikaten. Twister. Yani bu son teoride aslında ilk başta bahsettiğimiz işte e, hani evrilmiş, gelişmiş medeniyetler var ama bizim algımızın o kadar ötesindeler ki buradalar ama biz algılayamıyoruz muhabbeti. Evet. İşte şimdi zaten bu aralar popüler mevzu. Zaman yolculuğunu işte geçtiğimiz iki sene içinde böyle bir tekrar kullandık at kenara. Şimdi de şey başlıyor yine. Beyninin yüzde yüzünü kullanırsa nasıl bir varlığa dönüşür muhabbeti. Lucy. Evet, Lucy ile izleyeceğiz. şeyle, ile aslında ona yakın bir şey. Evet, Türkiye'ye girmedi galiba Transcendence. Çünkü Tiglone getiriyordu onu, patladılar. Emin değilim yani, girdi mi, girmedi mi ama... E, ...posterlerini falan sağda, solda gördük. Fakat filmin girdiğinden haberdar değilim. <gülüyor> bir de şöyle bir... Bu artık e, ultimate e, teori şey olayı. Biz aslında gerçekliği olduğu gibi algılamıyoruz. Biz, e, hani bizim algımız tamamıyla yanlış... Dolayısıyla burada olsalar da olmasalar da anlama şansımız yok. Evet, yani Olaylar. şey o da aslında bizim e, özürlü yaradıkları olduğumuz teorisini destekler bir şekilde. Evet. Yani Işık e, bizde yanlış kırılıyor hacı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani kırılması gerektiği gibi kırılmıyor, yansıması gerektiği gibi yans yansımıyor. Yani hani... Ya da tamamen bizim atmosferimizden kaynaklanan işte evet nefes almamızı sağlayan oksijen aslında e, aynı zamanda bizim gerçekliğimize eğip büken bir araca dönüşüyor vs. Yani şöyle bir şey var tabii ki hani benim yine çok anlamadığım ama işte evrenin aslında bir hologram olduğu ile ilgili bir e, şey e, teori Matrix var. Muhabbeti ve e, biz bu hologramı gerçek zannediyoruz. Dolayısıyla bizim gerçeği ger yani gerçek zannettiğimiz şeyi şeyden e, farklı bir şekilde algılama gibi bir imkanımız yok. Yani şöyle en basit örneği sallıyorum. Bizim hepimizin kırmızı dediği şey aslında kırmızı değilmiş ama biz hepimiz kırmızı dediğimiz için kırmızı olarak e, algılayıp o şekilde mutlu mesut yaşıyoruz. Ama fakat gerçeklikte o yeşil falan. Renk körleri o zaman bizden çok daha üstün üstün <gülüyor> insanlar. Oğlum zaten şey de olabilir. Bizim hani özürlü olarak kabul ettiğimiz insanların işte otistiklerin vesairelerin e, normal olup bizim anormal olduğumuz e, bir gerçeklikte söz konusu olabilir böyle bir bağlamda. Ben bu işte hastalıklar, özürler vesaireler mevzusu açıldığında hep aynı şeyi anlatırım. Daha önce podcast'te de anlatmışımdır kesin. Kanser konusunda mesela ben öyle düşünüyorum. Yani hani e, kanser hücreleri daha doğrusu hücrelerin bozulmasıyla ile oluşan işte yeni e, kanserli hücreler aslında vücudumuzda ekstra uzuvlar ekstra organlar e, üretiyor evrim sürecinin bir devamı şeklinde ama bize e, şu anki teknolojimizle şu anki işte yaşadığımız işte sağlık şartları içerisinde bize zarar veriyor veya biz zarar verdiğini düşünüyoruz oysa ki e, rahat bıraksak evet e, Önümüzdeki 150 yıl boyunca evet insanlar kanser yüzünden ölmeye devam edecek ama 150. yılın sonunda aslında yeni bir uzu, yeni bir organ gelişmekte olduğunu fark edeceğiz gibi bir durum hani. Ben açıkçası buna inanıyorum da yani o evrimin bir parçası olduğuna, hücrelerin bozulmasının da evrimin bir parçası olduğuna inanıyorum. Yani e, öyle teoriler de var aslında. E, bir hangi bilim kurguydu hatırlamıyorum. <gülüyor> Ama şöyle bir şeyden bahsedeyim. Şimdi e, insan ırkı e, gelişiyor, i̇şte, kolonizasyon söz konusu evrende ve e, bir potansiyel bir koloni gezegenine varıyorlar ve diyorlar ki bu gezegenin e, potansiyel radyasyon seviyesi işte dünyanınkinin çok çok çok, çok altında. Dolayısıyla e, yaşam formu çeşitliliğinin az olması bundan kaynaklanıyor. Eğer biz burayı ya yerleşir isek ve bu şekilde yaşamaya devam edersek biz getirdiğimiz işte atıyorum bitkilerle hayvanlarla yaşarız fakat ee, bu gezegende gelişecek olan medeniyetin 5 bin sene, 10 bin sene, 100 bin sene sonra ki bir e, genetik olgunlaşması söz konusu olmayacaktır. Buraya yerleşmelimi mi, yerleşmemelim? Yani bu, bu potansiyel e, koloninin geleceğini biz çalmalı mıyız, çalmamalı mıyız e, muhabbeti dönüyordu orada. Zaten e, dediğin gibi e, mutasyonun ve işte evrimsel gelişimin ee, ana kaynaklarından bir tanesi işte radyasyon ve DNA'nın bir şekilde bozulup yeniden yapılanması kanser e, hani bunun bir ön ayağı mı değil mi bilemiyorum tartışılır o bence değil ee, ama neden olmasın niye niye 3. gözümüz olmasın niye ensemizin arkasında bir gözümüz daha olmasın değil mi ya işte şey toplumsal normlar muhabbeti yani yani toplumda... bir şeyin normal kabul edilmesi için üstünden gerçekten çok zaman geçmesi gerekiyor ya yani. Evet. Ama şöyle bir şey diyor Stephen Hawking amca diyor ki e, insanlık tarihinde e, hani bilim adına her şeyin e, hani çözüldüğünü düşündükleri <gülüyor> iki nokta oldu diyor iki zaman oldu diyor bir Newton işte e, hani makro çözdüğü zaman tamam biz çözdük hacı her şeyi, işte e, bak her şeyin bir hızım ve kütlesi var. Dolayısıyla biz bu kanunlar çerçevesinde her şeyi açıklayabiliriz dedikleri bir dönem. Ondan sonra tabii kuantum e, fiziği bulunuyor. Kuantum e, fiziğinde yine diyorlar ki, hacı bak bu atomlar böyle çalışıyor. İşte her şey Newton'un dediği gibi değil dedikleri. Ve e, tabii sonrasında işte e, atomun ve nötron, proton, elektronundan daha küçük partiküllerin olduğunu e, keşfettikleri anda da bu. Tabii ki e, çürüyor. Ama e, Stephen Hawking amca diyor ki büyük bir ihtimalle önümüzdeki 100 sene içerisinde e, bir ultimate e, unifying teori bulunacaktır diye tahmin ediyorum diyor. Yani her şeyi her şart altında bizim gözlemlediğimiz uzay içerisinde açıklayabilen e, bir teori e, elde edilecektir diyor. Ve belki de bu olduğunda biz e, hakikaten bizden başka yaşam formu var mı yok muyu e, hani o zaman anlayabileceğiz. <gülüyor> Ama ben bu yazıyı sen gönderdin ya bana. Okudum. Ondan sonra şeyi hayal ettim. Bir gün böyle bütün haberlerde uzaylı geldi. E, haberi var. Tamam mı? Ve ilk uzaylılarla karşılaşıyorsun. Görüyorsun falan. Yani nasıl bir histir? diye işte hayal etmeye çalışıyorum. Nasıl bir olay olur falan filan. Ve şunu fark ettim. Hani merakım var ama bir yandan da korkuyorsun. evet tabi. Yani büyük bir ihtimalle hakikaten eğer bizden başka ve bize ulaşabilecek zeki bir e, varlık varsa, e, bunun bilincinde ise bizim nasıl toplumsal olarak tepki gösterebileceğimizin bilincinde ise gelmezdi herhalde diye düşünüyorum. Yani ona vardı benim kafam. Çünkü ben e, eminim ki Neyse yani ben ben olsam ben olsam uzaylı o ben beklerdim yani. Bu adamlar biraz yol yordamı öğrensin. Ya mantıken sen de uzaylısın zaten. Yani ama yani böyle şeyler yapma yani <gülüyor> Ha niye ki ben de uzaylıyım yani. Dünya uzayın içinde deyip kontekstlerden bahsediyoruz <gülüyor> işte. <gülüyor> o ay amri ayo. Dolu ya oğlum dolu. Bu hortum bayağı kanların orada ya. <gülüyor> Kanı mesaj atalım, hortuma girme diye. <gülüyor> Neyse, budur, bu mudur? Yani. Ya açıkçası ben hani ölmeden bir uzaylı görmek isterim. Ha şey diyecektim, sen az önce hani korkuyorum da aynı zamanda birimde bir şey gibi çünkü daha önce karşılaşmadım bir yaşam formu. Yani <gülüyor> bu. Ya da çok sık karşılaşmadığın yaşam formları için de geçerli değil mi bu? Hani, tabii tabii. E, kurt köpeği görsen ya, çok korkmayabilirsin ama kurt görsen korkarsın. Hı -hı. İşte atıyorum zürafayı hayvanat bahçesinde ne kadar sevimli diye seviyor olabilirsin. İşte uzaktan uzaktan. Ama e, yani sokağa çıksan kapının önüne çıktığında karşında bir zürafa olsa ayakların götüne vura, vura kaçarsın muhtemelen. Yani hani bilmiyorum yani o çey hani e, diğer canlılarla iletişimi çok daha kuvvetli insanlar da var tabii ki hani. Cesar Romero var yani ben kuşlarla hani, konuş zürafadan kötü mü da kaçabilirim ama işte bir başkası yanında durup ha zürafayı sevebilirim o başka bir şey evet. o yüzden de aslında e, Evet, bir gün uzaylılarla karşılaşacak olursak, yani umarım onları ben karşılaşmam mesela, <gülüyor> anladın mı? Hani, çok Hiç daha kuvvetli... deyip böyle üstüne çantanı fırlatıp koşarsın çünkü. Ya bilmiyorsun işte hani o an nasıl davranmışsın. O da için. Nijeryalı bir prensmiş, o yüzden bunu savaş ilanı olarak algılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Uzaylı değil, Nijeryalı prensmiş. <gülüyor> Uzay Nijeryalı. <gülüyor> Prens deyince benim hep Nijeryalı prensler geliyor aklıma ya. Yani şey diyordum hani umarım iletişimi gerçekten çok daha kuvvetli insanlarla karşılaşırlar. Bu Enders Game serisi içerisinde de şey var. <gülüyor> ee, hani okumadıysanız veya filmi izlemediyseniz spoiler olabilir ama yani o da artık çok olsun. Çok <gülüyor> <gülüyor> Bu Enders uzaylıları yok ettiğinde aslında şeyi fark ediyor. Hani aslında bu adamlar bir daha istila etmeyecekmiş dünyaya. kendi hallerinde yaşamak için gitmişler ama biz götümüz göt korkusundan hani onların yuvalarına kadar gitmişiz ve onları şey e, imha etmişizi anlıyor. Ne sonunda da işte bir tane hani şey e, e, daha doğmamış bir kraliçe e, uzaylı bulup uzay yolculuğuna çıkıyor bu çocuk. Ve sonrasında da e, bu Speaker of the Dead hikayesinde de şey şey anlatıyor işte. Yani daha doğrusu kendi yazdığı Hive Queen kitabında da şey diyor işte aslında bu bu, bu uzaylılarla insanlar arasındaki dinamiğin ne kadar yanlış anlaşıldığı işte onların perspektifinden işte insanlık nasıl, bizim perspektifimizden işte uzaylılar nasıl falan anlatıp e, hikaye içerisinde bütün insan ırkına aslında bir felsefe olarak bu, bu düşüncesini e, kabul ettiriyor. Ve insanlar işte e, aslında biz ne kadar güzel bir e, uygarlı, medeniyet, can, canlı formunu yok etmişiz diye e, bu bilinçle 3000 yıl yaşıyorlar. Ama 3000 yılın sonunda tekrar karşılaşıyorlar. Ve yine e, asiktir lan bu ne? E, bunlar dost mu düşman mı? Sor, sorgusu sorgusu içerisinde yeniden giriyorlar. Yani bilmiyorum hani biz, biz gelecekte bir zaman hani uzaydan gelebilecek bir uzaylıyı biz hani... Ee, pozitif bir ziyaretçi Allah misafiri olarak misafir. ağırlayabilecek bir e, kapasiteye gelebilecek miyiz, gelemeyecek miyiz? İşte biz dediğimiz zaman hayır gelemeyeceğiz <gülüyor> yani insan ırkı olarak ama gerçekten insanların içinde öyle özel insanlar var ya yani e, empati gücü çok daha kuvvetli, işte iletişim gücü çok daha kuvvetli insanlar var yani o yüzden hep aslında mümkün mertebe onların daha çok e, Ön planda olması gerekiyor, örnek olması gerekiyor tüm insanlığa. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz nedense en örnek olmayacak, olamayacak tipleri daha çok sevip kendimize onları örnek almayı tercih ediyoruz yani. Yani şey çok komik değil mi? Yani genel halk anlamında baktığın zaman, entelektüellerden bahsetmiyorum, genel halk olarak baktığımız zaman bizim e, eğitimle, şunla, bununla sürekli e, bilinçaltımıza yerleştirilen e, şey... Ulusal kimlik olabilir, milli kimlik olabilir ya da sosyal kimlik olabilir. Bunun geçmişe yönelik olan neden, kancası, uzantısı hep şey, savaş ve istila ve işte zafer. Anladın mı yani Osmanlı'yı çok seven insanların Osmanlı'yı sevmesinin altındaki temel ulan biz buradan burayı yönetmişiz yani oraları fethetmişiz oradaki insanları oradaki insanları hükmetmişiz onların üstündeymişiz algısından kaynaklanıyor yoksa. Ama şey çok komik değil mi yani şu an mesela e, elitist işte entelektüel vesaire olmakla suçlanan e, bir kesim var. Osmanlı içinde de vardı bu. Hı hı. Hem de bildiğin o sarayların içindeydi bu kesim. Hı hı. Yani o çok sevdikleri o Osmanlı aslında o sarayın içinde o adamlar bugün kalkıp mezarlarından çıkıp gelse şu saraylara tekrar otursalar o çok sevdikleri Osmanlı'yı yine sevmeyecekler. Yine elitistlikle suçlayacaklar, işte yine entelekuntel diyecekler Tabii. vesaire vesaire. Ve ayrıyeten hani ben şunu da görüyorum. Hani entelektüel olarak adlandırdığımız kesimde mesela bu fiziki bir dominantlık e, değil. Ama yine kültürel bir dominantlık üstüne kurulu bir e, şey. Ego diyelim. Hani biz İtalyanız, bizim işte atıyorum sanatımız, bilmem rönesansınız Rönesansımız, bütün dünya buna e, hani artık tapıyor veya örnek alıyor ya da işte e, medeniyetin sanatın zirvesi olarak görüyor, dan çok e, şey haz alıyor ve bunu bir gurur kaynağı olarak görüyorlar. Yine bir ezme, ezilme durumu söz konusu evet. hayatta her şeyi bir kazanma kaybetme savaşı yani, <gülüyor> yani bundan vaz... kendi aramızda yaptığımız diyaloglar bile öyle anladın kesinlikle, mı? Kesinlikle kesinlikle. Yani sen ben kazanayım diye diyalog halindesin. Ve biz yani hep üstte olmak hükümetimizi istiyoruz. veya işte e, devletimizi ya da e, liderlerimizi seçerken bizim bilinçli veya bilinçsiz olarak en önde tuttuğumuz değer bu. Yani sen bizi, bizi liderimiz olarak, benim yaşam tarzımı veya benim e, algımı ne kadar koruyabilirsin ve tehdit altında e, geldiği zaman da... Tabii işte ikisinin birleşimi. Yani bir güce tapıyorsun, Aha. bir de e, ben kendimi sende görebiliyor muyum? Aynen. Yani çünkü biz aynaya bakmayı seviyoruz abi. Yani karşımızdaki, etrafımızdaki arkadaşlarımız bizden çok farklı olsun istemiyoruz. İllattim. Hani sadece bakış açısı fikirsel olarak değil fiziksel olarak da bize benzesini istiyoruz. Fiziksel olarak bize benzemediklerinde garipsiyoruz, işte tırnak içinde ötekileştiriyoruz, işte onu yapıyoruz bunu yapıyoruz yani anladın mı? Yani biz kendi içimizde bile yani sen ve benim ayrımını çok net yapıyorken Tabii. uzaydan hacı geldim ben diyen adama ne diyeceğiz? Peki uzaydan çıkıp hacı gelse ne yaparız? Of hacı gideriz. <gülüyor> ha, düşünsene. Yani böyle cübbeli sakallı bildiğimiz işte Mekke'de Medine'de gezinen e, o hacı dayılar yok mu? Hı -hı. Onlardan gelse bildiğin UFO. Hı -hı. Bildiğin UFO. Yani bizim bütün o bilim kurgu filmlerde gördüğümüz Hı -hı. o sikko işte tabak çanak tipindeki o. Choose in space vardı. gelse, inse şuraya inse Hı. açılsa kapısı içinden de 3-4 tane öyle hacı çıksa. Hacı Hı -hı. dayı. Hacı dayı. İşte İmanı çağırız. Deseler ki ya biz dostus, <gülüyor> selam dünyalı, <gülüyor> biz dostus, biz ayrı bir şeyden geliyoruz ee, Galaksiden. <gülüyor> Oo. Hani ayrı bir gezegenden de değil, başka bir galaksi'den geliyoruz. Öyle. Öyle. Merhaba. Merhaba. İşte evet size benziyoruz, siz de bize benziyorsunuz. Bizim orada da Mekke var. <gülüyor> ne yaparız <gülüyor> acaba yani? Bence kesin İslami cihat çıkar. Öyle bir şey olsa. Ya hadi çıktı tamam. Herkes de zaten cihada da gerek yok. Yani onu gördükten sonra ve kanıtlandıktan sonra kanıtlanabiliyorsa heriflerin başka bir galaksiden geldiği. Ve o galakside de çoğunluğun böyle tiplerden oluştuğu falan. Zaten yavaş yavaş hani e, convert olur herhalde herkes. Hani olmayanlar arasında da evet dediğim gibi cihatla onlar da convert edilir veya öldürülür temiz. Ha tamam hı hı. tamam. Herkes sarıklı cübbeli. Kadınlar da köle vesaire. Okey. E, sonra yani bir kere şey algısı çok çirkin değil mi? Yani şey olur, o zaman ne olur biliyor musun? Sen Gerçek... koca gözlü gri işte garip derili falan filan tipler beklerken böyle dayılar geliyor yani. İşte o zaman şey muhabbet çıkar. Gerçek Mekke neresi? Ha, değil mi? Evet. Senin gezegenindeki mi? Benim gezegenimiz. Yani biz yine kazan, kazanıp kaybetmek için bir şey buluruz. <gülüyor> Öyle bir durum olur yani. Çok acayip ya. Bilmiyorum, ben yine de şalvarlı dayılardansa, hmm. o kocaman gözlü gri uzaylıları tercih ederim galiba. Yani gri kafalı koca gözlü uzaylı da olabilir. Mesela yani şey... Yani sen yüzyıllarca canlı var mı acaba bizden başka diye araştırıyorsun, bir bakıyorsun ki aa bizimkinin aynısı varmış yani. Hani, evet. Ee ne s**amadım ben bu işten. <gülüyor> Türkçe konuş, Arapça konuşuyorlar falan. Şey de vardı öyle bir şey. Ee... Childhood Sen'de vardı öyle bir şey. Ee, şey yine uzaylılar geliyor ve kendilerini hiç göstermiyorlar. ve Dünyanın bütün e, büyük kentleri üzerinde devasa bir uzay gemisi. İşte e, ilk saldıranlar vesaireler işte bombaların falan etkili olmadıklarını öğrendiğinde ve bu adamlar da uzaylılar da fiziksel müdahale yapmıyor. Fakat politik olarak müdahale ediyorlar insanlara. Hani işte... E, <gülüyor> Açlığı yok ediyorlar bilmem ne hani insanların aslında pür humanist olmaları durumunda gerçekleşecek dünya halini yaratıyorlar ee, ve insanların sürekli şeyi bu sorusu bu yani tamam sen uzaylısın, onu anladık da niye sen kendini hiç göstermiyorsun ve e, bu adam uzaylı da diyor ki siz buna hazır değilsiniz ben 50 sene sonra sizin nesil öldükten sonra birazcık daha bize asimile olduktan olduğunuz noktada biz kendimizi gösteririz diyorlar. 50 sene geçiyor ve e, çıkan şey böyle 2 metre 30 santim uzunluğunda işte boynuzlu deri kanatları olan kuyruğu olan şeytanvari bir yaratık çıkıyor. Ve işte hani onun alışma sürecinden falan bahsediyor. Meğer yani diyor ki işte aslında zaman ve e, mekan algısı insanlarda çok e, şey e, düz ama aslında siz e, her zaman için bütün zamanlarla iletişim halinde olan varlıklarız biz diyor. Yani bütün evren aslında bütün zamanlarla aynı zamanda iletişim halidir. Ve çok böyle arada sırada duyarlı olan insanlarda da e, bizi o... E, Ufak saniyelerde görüp bizden korkup ve bizim gelişimizin işte dünyanın sonuyla e, ilişkilendirip bizi kötü adam olarak algıladın diyor hep. Hiktaplarınızda yaşayan evet. şeytan bizi. yani. Evet. Melekler Ama aslında değiliz. hiç öyle değiliz diyor. Açılar biz. Ee, Bu, buna, buna yakın bir geyiği yapmıştık daha önce. melekler dediğimiz şeylerin <Gülüyor> aslında uzaylı olma olasılığı vesaire. Evet. Vesaire. Yani Marvel hep yapıyor bunu zaten. Evet. Thor var lan Marvel. Var ya ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> ben evet yani filmler dışında da ben reddediyorum yani Thor'u. Sevmiyorum ben Thor'u. Yani filmlerde en azından diyor ki Asgardlılar uzaylı bir medeniyet diyor. Çizgi romanlarda hayır Asgardlılar tanrı diyor. Evet. Yani ben Thor'u Nordik bir mit olarak görmeye devam etmeyi istiyorum. Evet o yüzden zaten hoşuna gidiyor. Ama hani bu konsept yani bilim kurgu var. Yani ortaya çıktığından beri var olan bir konsept. Yani Stargate öyle. İşte piramitler Mısır medeniyetinin işte uzaydan gelmesi. Stargate şunu tekrar çekiliyor. Evet. Mesela şey e, atıyorum Marvel evliğinde çok yapıyorlar işte. Meğer işte e, başka bir boyutta melekler varmış ve e, cennette yaşıyorlarmış. Ama bizi işte e, hikayelerle işte kutsal kitaplarla dünya denen bir yeri e, öğreniyorlar falan muhabbeti var. Var var. Biz de onların melekleriyiz yani. cık cık. O zaman yavaştan bunu da bitirelim evet. Ama bunun üzerine daha çok konuşulur yani. Konuşulur da e, Bugün biraz performansımız düşük e, Geyikler çok şey Üzerine gittik Teorileri konuştu biraz Biraz, biraz saçmalamak lazım Uçmak lazım da dolu yağdılar hortum çıktı o Ha. Ve terliyorum leş gibi Aynen öyle camı kapadık çünkü Ses saçmalamasın insan gibi insan gibi <gülüyor> Sesimizi duyabil, duyurabilirim diye. Evet. Ama camı kapamak hoş olmadı. Ben geberiyorum ya. Yani şu an evet. suratımdan ter damlaları akıyor yani. O yüzden. Ve herkes Twitter'da Tuzla'daki hortumu paylaşıyor. Çok güzel fotoğraflar düşüyor burada Twitter'dan Bayağı twister. Neyse o zaman bunu da ufaktan kapatıyoruz. Gextra.com Gextra.com